925 numaralı konu Hazreti Peygamberin yatağı. Evet, Ayşe validemize Hazreti Peygamberin yatağı soruldu. O şöyle cevap verdi. Deriden olup içi de hurma lifleriyle doldurulmuştu. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Evimize gelip giden Ensar'dan bir kadın Hz. Peygamber'in katlanmış abadan ibaret yatağını gördüğünde bir gün evinden içi yün dolu bir yatak getirdi. Hazreti Peygamber hücreme geldiklerinde ey Ayşe bu nedir diye sordular. Ey Allah'ın Resulü Ensar